Yandım gönlüm yakma beni bir daha daldım Göçtüm yanlış bir diyara Kalbimi derine bilmeyen insana verdim ben Saldım ruhumu ben büyük bir yalana sevgi nefretten ayırmayana Tüm doğruları yanlış olana kandım ben. demek bedeli demek demektir ölmek tembete ter sevilmekte bana ulaşması imkansız olan hedef Canımı altın tabakla versem o da yeter değil değil döktüm tonlarca gözyaşı kurudum ben pişman oldum harcanan yıllar ömrümde ne hayaller kurardım ben seni öperken ama sen anlamsız bir anda yaşadım tek Sensin ecelim. Sensin ecelim Teşekkür ederim Dünyadan kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim Maalesef ebedi bu aşk Of of of Sensin ecelim Teşekkür ederim dünyanın kaçtı hevesim Oldu cansız bedenim Senden vazgeçemedim Maalesef bedi bu aşk of, of of of Yıkıldım o kadar bellime mi etti gözleri bana baktığımda Senden zaten hiçbir şey gelmedi Düşüneyim kendimi Bir çıksan aklımdan Vurma kalbime yeter gibi Ah benim Yeter mi Hiç başkasına ver bu sevgini sensizliğe zaten alıştım ben vurma kalbime yeter gibi ah benim gücüm yeter mi ver başkasına ver bu sevgini sensizliğe zaten alıştım ben alıştım ben